Merhaba. Benim Madam Linda. Ben 34 Yaşındayım. Finlandiya'da doğdum. 5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Burada doktora okumalar yapıyorum. Medeniyetler Araştırma Enstitüsü'nde. Aynı zamanda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde çalışıyorum. Araştırmacı olarak İslam ve Küresel İlişkiler Merkezindeyim. Türkçem çok iyi olmadığı için şimdi devam et yani İngilizcese yani konuşacağım. Um, I became Muslim about 12 years ago. 12 yıl önce Müslüman oldum. Finlandiya'da ilk üniversitemi okuduğum zamanlarda. Eskiden Hristiyandım. Aslında çok iyi bir Hristiyan olduğum da söylenemez. Çok fazla ibadet eden birisi değildim. Finlandiya'daki birçok insan gibi bir devlet kilisesine kayıtlıydım. Finlandiya'da insanlar genelde Evangelist Luteryandır. Ben de Evangelist Lutheran Kilisesi'ne kayıtlıydım. Fakat Hristiyanlık ve Evangelist Kilisesi hakkında düşüncelerim değişmeye başladı. Benim için tatmin edici olmadığı hissine kapıldım. Bu yüzden kiliseden ayrılmaya karar verdim ve ayrıldım. Bu sıralar 18 yaşındaydım. Fakat bu boşluğun yerine ne koyacağımı henüz bilmiyordum. Üniversite zamanımda yani ilk üniversitede okurken Finlandiya'da yaşayan Müslümanlarla tanıştım. Onlarla İslam dinini çokça konuştuk, tartıştık. Onlarla konuştukça İslam dinini araştırmaya yöneldim. Onlar bir şeyler anlatıyordu fakat bu yeterli değildi. Ben de araştırmalıydım. Araştırdıkça, öğrendikçe anladım ki İslam benim ihtiyaçlarım için en uygun dindi. Aradan 12 sene geçti elhamdülillah. Müslüman olduktan sonra Almanya'ya taşındım ve 5 sene orada yaşadım. Almanya'dan Ürdün'e taşındım. 1 sene Ürdün'de yaşadım. Orada Almanca öğretmenliği yaptım. Daha sonra Türkiye'ye taşındım ve 5 yıldır burada yaşıyorum. Bugüne kadar çok farklı ülkeler ve ortamlarda bulundum. Çok farklı insanlar tanıdım. Farklı farklı İslam toplulukları içinde bulundum. Farklı yaşamlar ve kültürler tanıdım. Hayatta değişik yollar gördüm. Linda here is part of the team that we have and she her work uh, concentrates on the study of Islamophobia and Muslim minorities. As you know she is a convert and she's very hard worker. She understands that phenomena. She's also a PhD student so, so so she has a good sense. Of, of the subject and the topic, both from a personal uh, perspective as well as from an, as an expert in the in the in the area. So her expertise is Islamophobia in Europe and particularly in in Finland. So she has been a great addition to our team, and she is uh, working in that department. And now she is also uh, one of the organizers of the uh, uh, Islamophobia conference that we're going to hold with uh, many experts and academics. Uh, coming from uh, around the world, International Conference on Islamophobia. Uh, she also presents uh, on this topic in many uh, instances around uh, Turkey as well as outside Turkey. So she has been a uh, part and parcel of our work and we're very proud of her work and uh, we think that she is going to uh, uh, add to our work as well as to the scholarship on Islamophobia and Muslim minorities uh, for years to come. Ben Müslüman olmadan önce ateist değildim, Allah'a inanıyordum, Hristiyandım. Fakat baba, oğul, kutsal ruh üçlüsü kafamı karıştırmıştı. Burada takıldığım şeyler vardı. Allah, Allah'ın oğlu, kutsal ruh, bunlar Allah'a direkt ulaşmamı engelliyordu. Bu yüzden kabul etmekte zorlandım. İslamiyet'te sadece Allah var. Allah'a ulaşmak için bir aracı yok. İslam bana ruhsal krizim ve kafamda oturmayan şeyler için mükemmel bir çözüm sundu. Ve ben de Müslüman olmaya karar verdim. Lina'nın işte burada üniversite tanıştık. Aynı bölümde çalışıyoruz. Lina'nın uzmanlığı daha çok. Finlandiya'daki Müslümanlar ve oradaki İslamofobi ile ilgili araştırmalar yapıyor. Benim aslında işte Linda gibi kişilik tanışmam çok beni etkiledi. Çünkü dediğim gibi kendisi iki tarafı da anlıyor. Hem Avrupalıları anlıyor, hem de Müslümanların sorunlarını, Müslümanların düşünce tarzını, yaşama tarzını biliyor, anlıyor. İnsanlar genellikle bana Finlandiya'da bir Müslüman olarak yaşamanın nasıl olduğunu sorarlar. Finlandiya'da Müslüman toplumu çok küçük. Zaten Finlandiya toplamda 5.5 milyon nüfuslu bir ülke. Nüfus bakımından çok küçük bir ülke. Şu an ortalama Müslüman nüfusu Maksimum 70.000-80.000 bin, bin civarında. Bu çok fazla değil. Hatta bu mültecilerle beraber bile bu sayıda. Bu rakama da son yıllarda ulaştı. Mülteci krizinden sonra. Buna ek olarak topluluğun yaşı oldukça genç. Diğer Avrupa ülkelerindeki gibi değil. Örneğin Fransa ya da Almanya gibi değil. Avrupa'daki diğer Müslümanlar çoğunluk olarak 60'lı ve 70'li yıllarda misafir işçi olarak gelen insanlar. Finlandiya'daki Müslüman toplumun çoğunluğu 90'lı yıllarda gelen kişilerden oluşmakta. Yani temel olarak Finlandiya'daki Müslüman toplumu 90'larda Bosna'dan, Somali'den, Irak'tan ve farklı Arap ülkelerinden gelen kişilerden oluşuyor. Finlandiya'da Müslümanların günlük hayatının diğer Avrupa ülkelerindeki gibi olduğunu söyleyebilirim. İslam maalesef Avrupa'da azınlık dini ve maalesef yasal statüsü çok gelişmemiştir. Örneğin Müslüman cemaati toplumunun Hristiyan toplumu gibi vergi toplamasına izin verilmemektedir. Bu da şu demek, eğer Müslüman toplumlar vergilerini toplayabilirse, ibadethanelerini arttırabilir, geliştirebilirler. İslam ve Küresel Araştırmalar Merkezi'nde 2017 yılından beri çalışıyorum. Burada merkezin İslamofobi ve Müslüman azınlıklar ile ilgili araştırma faaliyetlerinden sorumluyum. Çalışma bölgem Avrupa. Avrupa'dan sorumluyum. Finlandiya'da Müslüman olmuş kişilerin olası sorunları ile ilgili yaklaşık 25 tane röportaj yaptım. Ve onların Finlandiya toplumunda edindikleri tecrübeleri araştırdım. Müslüman olarak Finlandiya'da nasıl görüldükleri ve algılandıkları konularında çalışmalar yaptım ve hala yapıyorum. Herhangi bir şiddet, nefret veya saldırganlıkla karşı karşıya gelip gelmedikleri gibi konular etrafında geniş çapla araştırmalar yapıyorum. Aynı zamanda olası sorunlarla nasıl başa çıktıklarını araştırıyorum. Aynı zamanda küresel çapta konferans, seminer ve çalıştaylar yapıyoruz. Dünyanın her tarafına dağılmış Müslüman toplumlar arasında network sağlamak ve İslamofobi ile ilgili araştırmalar yapıyoruz. Çok yakın bir zaman önce İslamofobi konusuna odaklandığımız uluslararası iki büyük konferans yaptık. 2019 Mart ayında Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik yapılmış katliam da çalışma alanlarımız içindeydi. Onunla ilgili bir konferans yaparak yaşadığımız bu barbarca saldırıyı gündeme taşıdık. En genel olarak akademik çabalarımla sosyal aktivizmi birleştirmeye çabalıyorum. Gerçek hayattan izole edilmiş araştırmacılardan biri olmak istemiyorum. Araştırmalarımı Avrupa'daki Müslümanların Toplumsal gerçekliğini kapsayacak ve bu gerçekliğe temas edecek bir hedefle belirliyorum. Özellikle Finlandiya ve Avrupa'daki Müslüman öğrenci dernekleriyle kontak halindeyim. Belki ileride İslamofobi dediğimiz, İslam Karşılıkları dediğimiz olguları önleyecek, belki önüne geçecek. Çünkü onlar o yaşadıkları ülkeyi çok iyi biliyorlar, kültürünü, atmosferini, oradaki durumları ve de bir de Avrupalı oldukları için, o ülkelerden oldukları için onlara kolayca diğer göçmenler gibi de davranamıyor Avrupa, onları dışlayamıyor kolayca. Dolayısıyla onların çok aktif, güzel faaliyetler yaptıklarını şahsen düşünüyorum. Şimdi önemli kurumların başlarına bunlar geliyorlar, camilerde görevliler. İslamofopya açısından batı ülkelerinde sadece göçmen Müslümanlardan nefret edilmiyor. Aynı zamanda sonradan Müslüman olmuş kişiler de bu nefretin hedefinde. Örneğin Yeni Zelanda'da Christchurch Camii katliamındaki saldırganın manifestosunu okursak onun sadece göçmen Müslümanlardan değil muhtedilerden yani sonradan Müslüman olanlardan daha çok nefret ettiğini Fark edebilirsiniz Manifestosunda Muhtedilerin kültür ve geleneklerine Hainlik yaptığını Ve bu yüzden hain olduklarını açıklıyor Bu yüzden muhtedilerden Daha çok nefret ettiğini Onların hain olduğunu söylüyor Yani İslam İslamofobikler tarafından Sadece bir din olarak değil Bir tür ırk olarak kabul edilir Linda Hüke ile 2017'de bir yaz okulu vesilesiyle tanıştık. Şöyle söyleyebilirim, sonradan kendi çabalarıyla İslam'ı bulmuş, İslam'a dönmüş, ihtida eden birisinin ben tamam, ben doğru yol buldum deyip çekilmek yerine ümmetin problemini, Müslümanların sıkıntılarını hemen kapsayıp, hemen kendi derde edinip buna yönelik çalışmalar yapması, Buna yönelik ciddi araştırmalar yapması gerçekten takdire şayan. Onun gibi kişileri gördükçe Avrupa'da Müslümanların temsil edilmesinin, oradaki Müslümanların geleceğinin daha umut verici olduğunu düşünüyorum. On the other hand, Muslims in Finland are not Öte yandan başka bir Avrupa ülkesinde yaşayan Müslümanlar gibi Finlandiya'daki Müslümanlar da ırkçılık ve İslamofobiden korunamamaktadır. Avrupa'da bir Müslüman olarak yaşıyorsanız iyi şansa da sahip olabilirsiniz ya da kötü bir şansa da. Bu yaşadığınız şehirle alakalıdır. Örneğin Finlandiya'da iseniz ve Helsinki şehrinde yaşıyorsanız şanslı olduğunuz söylenebilir. Çünkü helal gıda bulabilirsiniz ibadethaneler bulabilirsiniz. Cuma günleri Allah'a beraber yönelebileceğiniz diğer Müslümanlara ve ibadethanelere ulaşabilirsiniz. Fakat küçük şehirlerde yaşıyorsanız bu imkansız olacaktır. Helal yemekler bulamayacak ve ibadethane olmayacaktır. Şahsen ben küçük kasabalarda ve şehirlerde Müslümanların kabul görmesinin ...büyük şehirler gibi olmadığını düşünüyorum. Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini günlük hayatımızda hissederiz. Ve bu nefret söylemlerini normalleştirmeye çalışan birçok politikacı olduğunu netlikle ifade edebilirim. Daha yeni Mart 2019'da Helsinki'de bir cami binasına grafiti yapılmış... ...ve şu an söylemek istemediğim çok kötü sözcükler yazıldı. Asılsız çok kötü şeyler... Bu cümleleri asla tekrarlamayacağım. Fakat çok kötü cümleler. Müslümanlar ve İslam hakkında yazılmış, ağzıma alamayacağım şeyler. Bu Müslümanlara ve kadınlara yönelik nefrete dayalı bir suçtu. de ben şey görüyorum, aynı Avrupa'daki yetişen Türkler ya da Araplar, boşnaklar gibi bir köprü fonksiyonu görüyorum. Ee, tabii onun tabii hani Finlandiyalı olması daha da bir nasıl söyleyeyim başka bir farklı bir köprü olmuş oluyor. Kendisi maşallah çok azimli biri. Ümmetin daha çok işte Avrupa'daki Müslümanların daha çok Avrupa'daki Müslüman gençleri yönelik projeler yapmak istiyor, da geçmişte. Hani bu onun için çok önemli. Yani gençliği, Müslüman gençliği biz Avrupa'da daha çok Nasıl koruyabiliriz ve onlar kendileri, kendi değerlerini nasıl sahip çıkabilirler ve nasıl e, sağlıklı bir kimlik e, oluşturabilirler. Finlandiya'da Müslüman gençlerin güçlenmesini sağlayacak atölye çalışmaları yaptım. Bu çalışmalar, bu gençleri temel olarak gelecekteki çalışmalara ve gelecekteki okur yazarlık yöntemlerine yoğunlaştırıyor. Bu çalışmalar aynı zamanda bu gençlerin gelecekte belirlenecek politikalarda karar alıcı ve etkileyici olabilmeleri açısından onları geliştirmeyi hedeflemektedir. Ve aslında bu çalışmalarımızın bir hedefi de Finlandiya'da Müslüman toplumdaki yetişkinleri çoğaltmak. Çünkü gerçekten bu topluluk çok genç. Yetişkinleri de toplumumuzun içine alacak çalışmalarla Müslüman toplumunu büyütmeyi hedefliyoruz. İnşallah daha fazla kişinin Müslümanlığa geçmesini sağlayacak bilgi ve paylaşımı onlara aktararak Finlandiya'daki Müslüman topluluğu geliştireceğiz. Avrupa'daki istanofobi ile ilgili konuşacak uzmanlar aranıyor. Şimdi mesela Türk asıllı ya da Arap asıllı birisi İslamofobiyle ilgili konuşursa nasıl, ne şekilde ciddi alınıyor o farklı bir konu ama işte sonradan Müslüman olmuş Avrupalı İslamofobi hakkında konuşursa tabii daha farklı bir bakış açısına sebep oluyor Avrupalılar ile ilgili dört ya da beş ülkede yaşamış olduğu için yani her ülkeden bir şeyler kaptı işte Ürdün'de yaşadı, Almanya'da yaşadı, Finlanda, Türkiye farklı yerlerde yaşadığı için her yerden bir şey kaptığı için farklı bir kişiliği var zaten. Linda Hanım gibi kişiler entelektüel yönü de güçlü olan, işte Avrupa'yı, Avrupa'nın kıta Avrupası'nın kültürünü, zeminini çok iyi bilen, kontekstini çok iyi bilen kişiler. Bu insanların ben ileriki zamanlarda işte e, İslam'ın e, sözle değil de e, fiilen temsiyeli konusunda orada İslam'a yönelik bir takım düşmanlıkların azaltma konusunda e, son derece önemli etkilerin olacağını şahsen e, düşünüyorum ve bunu temenni ediyorum. Çok donanımlı kendisi ve bir Müslümanın olması gerektiği gibi hani donanımlı olmak, farklı diller bilmek, farklı kültürleri bilmek, anlamak, objektif bakmak bunlar benim için önemli ve bunları da Linda'da da görüyorum. Finlandiya'da İslamofobi ile mücadele ettiğim için çok defa insanlar benimle mutlu olmadıklarını söylediler beynimin yıkandığını ve kendi öz gelenek ve kültürüme dönmem gerektiğini çok defa söylediler. Ancak buradaki sorun bu tür nefret söylemlerini yayan ya da biz Müslümanlar hakkında bu tür fikirleri olan bu kişilerin insanların fikir ve düşüncesine saygısı olmadığıdır. Yani asıl onlar insan olmanın erdemini hiçe sayanlardır. Bizler Allah'a çok şükür ki Hakikati görmüş kişileriz. Bu bilinç ve inançla hayatımızı Allah'ın istediği yönde devam ettireceğiz. Allah yolunda çalışmalarımıza hiç yorulmadan azimle devam edeceğiz. Umarım ki Yüce Allah herkesin kalp gözünü açar ve günün birinde herkes hakikati görme şansına nail olur.